Eli hünanı müşteranı, <gülüyor> fenanı gardanı <gülüyor> eli fenanı gardanı kazanıp özapt çünkü fenanı kolaydır kawaii ve tanıkı fenanı kahketle sekat bayi, teli bizi fenanı hıbra kalem aydırane hur fenanı hava merjanasıngasipi fenan bile kaber fakiyai bingul ispipe latakiciyai, olazer hur kota beş yaşar ve hamayşürte tel amına kalışi nehi ne bunu cüsuru cü sermay amre mesele dezalbe çen tel esbili çen Seyir hayat dünya hoş şaba la la dünyayı, la Az is It Shirève Ar-re Nil sociedad under <gülüyor> the sun? He said the sun had almost had aınıyın haye!.. My father <gülüyor> said that our babies own and it is still too strong! I to do some good makeup stuffing, this verse bir ya kısım biberin teli, bir mezana kabr, kabr ustani biberin teli, daha bir mezana Bu işte alçımda dekler bile akılda çağır. Başlary bu karlı, bu Ca'ze kelle bisbetin li kafil azz zakat min ramisan miskini hada ve e Fennani jarah wa qareedha la qaidha yaqul evdes tevdobiniz ozani medarvas biz ozani voya evi gumanemish haye mirade camira hasilna kabu shu bi faydeye turab meddes qase Bikin kevehane <gülüyor> güzel ha dünyalı kefeh oy amri misal bir çantelesi bile çenah mı faydavin derisi evinde davuz evah benim ömrümce bu hanat ayı. La la şarnoğun derdi etçe mana jmarti simağa yelinge tehaliyatdan qolu çengerge yete. Eli, gte,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 Dâni mekkabra ve şu tarihi bibejim teli suvala akırna, kıl da bibejim teli, terkine mele da bibejim teli Tihye çarçabem ahasar da kirim bibejim teli, peşte afamda da kirim biyce akiza çar da salih bu garubu kıyinli Hafsalih da verdil kadiliyem uçta o azel khasar miskini, harami meyre, hirab rabu verdili zalime işler hafsalih eme tamamen zevdu tekatimin rahmiye sahne keşte de koha ağazim O nefesat tehliyemdekidib yekepçer rengi çütüm tehli tehliyem yeke benzer ağabey جا وكيل لبس شاکر خلق قره یازی، قره بریح زیلی، هیروش بنالغه، خات پاتنوس، محف دو دید، گوز چند کلامه بابج موی تاییبه، شاکرش حد خود فازده دنگ بیجب خدایی، چینکی لیه بنزمیشی دنگ بیجی ولات منابه، وقتا که زمان دایی به تاییبه هانه، گره کمیش تو وقتا تو کلام میوی ندی تو تاییبه،